C. Greco-Romen kökenli uygarlık ve yayılması sorunları Sümer ve Mısır kökenli uygarlığın yayılımını birlikte incelememiz yadırgayıcı gelmemelidir. İkisi de kök uygarlık sayılmaktadır. İnsanlık tarihinde ilk defa birbirine etkiler biçimde aynı dönemde gelişim göstermiştir. Yayılımları birbirini yakıyla etkilemektedir. Orta Doğu kökenliliği bu birlikteliğin diğer nedindir. Dağ doğuşlarında iç içe geçişleri iç bölgenin karakteristik özelliğidir. Bir çok ilklerin inşa edici olduklarını gördük. Daha sonraki yayılımlarının bu iki uygarlığın öz ve biçimlerinin esas alınarak oluşturdukları inkar edilemez. Tıpatıp aynı olmasalar da köken bağlayıcılığını tartışılmaz. Mısır ve Sümeri düşünmeden herhangi bir uygarlığın yeterlice çözümlemesi olasılığı çok zayıf kalır. Tıpkı kapitalist uygarlıkta olduğu gibi. İlk köleci buğlarlık modelde esas olarak Sümer, ikinci sıra Mısır örneğinde adeta çok az değişiklikler tekrarlanarak yayılmaktadır. Tarihçiler ve sosyologlar her nedense bu kritik yakını kurmadan klişe yorumlarını tekrarlayıp dururlar. Israrla vurgu yapmamızın nedeni bu klişe anlayışları yıkmaktır. Bu ilk model yayılımda karşılaştığımız güçlüklerden bahsettik. Birincisi, Sümer ve Mısır arasındaki etkilenme düzeyidir. Bu aydınlatılması gereken bir konudur. İkincisi, ilk Mezopotamya dışı merkezlerde oluşmuş Med-Pers uygarlığını ayrı bir uygarlık kökeni sayıp saymama sorundur. Bir temel kategorisini Sümerlerde devamı Babil, Asur ve Urartulardan aldıkları bilinmektedir. Ama büyük reform yaptıklarında tarihen sabittir. Zerdüştik ahlak devrimi özgürlük ahlakına yakındır. Merkez eyalet sistemi, ordu düzenleri ilk belirtilecek yenilik alanlarıdır. Bu nedenle Greco-Romen uygarlıklarıyla Sümer-Mısır uygarlıkları arasında önemli bir fark olan bir geçiş halkası olarak yorumlamak durumunda kaldık. Doğru bir tarih anlayışıyla bu önem farklı uygarlıksal aşamalar meselesinin çözümünde kilit rol oynamaktadır. Aksi halde Greco-Romen uygarlığını doğru çözemeyiz ya da Mucizevi özellikler atfederek bilim dışı yorumlarla daha çok karşılıkla iteriz. Üçüncü bir sorun Çin ve Hindistan uygarlıklarının köken sorunlarıydı. Bu uygarlıkların özgür olduklarının ihtiyat payıyla karşılanması gerektiğini vurguladık. Bu yaklaşım uygarlıklar arası benzeşim ve farkları daha doğru yorumlamamıza fırsat sunar. Güney Amerika uygarlıkları söylendiği gibi özgün uygarlıklar ise Yine Harappa ve Mohanjadaru uygarlıkları özgün olsalar bile bu uygarlıkların ilk kurucu kent, Uruk tarzı aşamasını atlatmadan söndürdüklerini kabul etmek daha gerçekçi bir yorumdur. Afrika, Avrupa, Greco-Rumen dışı ve hatta Avusturya'dan çok daha sonraki yayılmaları uygarlaşmanın geliştiğini, Amerika dahil esas olarak kapitalizm temelinde uygarlaştığını, İslami uygarlığında öncesinde ve bu aşamada bu bölgelerin uygarlaşmasında rol oynadığını belirtmek durumundayız. Bu kısa girişle greko romen uygarlığını tanımını ve yayılımını daha doğru yorumlayabiliriz. Greco-Romen uygarlığının Med-Pers örneğinin çok ilerisinde bir özgünlüğü inşa ettiği tartışmasızdır. Ama Mısır, Sümer ve ardırları Babil, Asur, Mitanni, Hidit, urartu ve Med-Pers uygarlıkların gerek genişliğine yayılımını, gerekse karakteristik özelliklerini hesaba katmadan, bu özgünlüğün adeta yarımada koşullarından fışkırdığını iddia etmek büyük bir tarihsel körlük ve çarpıtma olacaktır. Eldeki tüm icatlar, zihniyet kategorileri, dinsel, ahlaki, felsefi, sanatsal, politik, ekonomik ve bilimsel gelişmeler, Adı geçen uygarlıkların doğuşu, gelişme, çelişme ve çatışma süreçlerinde gerçekleşmiştir. Onlara ise neotik toplumun kurumlaşma süreçlerinden önemli oranda miras kalmıştır. Bunun öyküsünü vermeye çalıştık. Özellikle yönetici kesimin gasp, hırsızlık, perdeleme ve meşruiyet icat etme çabalarını hiç göz ardı etmeden. Avrupa aydınlanması ve bilme uzun süre bu gerçeklikten habersiz göründü. Yunan ve Roma kültüründeki Rönesans'ta köklenerek azamisinin kendi buluş ve icadı olduğunda ısrarlı davrandı. Böylelikle Greco-Romen uygarlığının yanlış tanımından da sorumlu durumda kaldı. Yalnız Herodot tarihi okunsa bile Yunan kültürünün kaynağını büyük oranda keşfetmek zor olmayacaktır. Eldeki tüm tarihi belgeler Grek yarımadasına öncelikle M.Ö. 5000'lerden itibaren Hint-Avrupa, aryen, dil ve kültürünün sızıldığını, neotik devrimini yaşadığını göstermektedir. Bu aşamanın kaynağını göz ardı etmemek, gelişmelerin tarihini doğru okumak için önem taşır. M.Ö. 1800'lerden itibaren yeni dalga göçlerinin uygarlık icatlarının taşıdığını yorumlamak mümkündür. M.Ö. 1400'lerde ilk Uruk benzerlikli kent kuruluş aşamasına geçiyorlar. Bu süreç üç yönden destek ve model alıyor Ağırlıklı olarak Hititlerden etkilenme vardır. Hititler bu yöreleri Ahiyeva adıyla belgelendiriyor. Troya üzerinden daha milattan önce 3000'lerden itibaren bölgeyle karşılıklı ticaret başlıyor. Troya yarımada için bu dönemde milattan önce 3000 ila 1200 hayati bir kent konumundadır. Dolayısıyla temel hedeflerdendir. Hititler hem ideolojik, tanrılar, edebiyat, bilim hem de materyal, yani ticarete konu olan özellikle medeni eşyalar, gelişkin çömlek, dokuma ürünleri, araçlardan bol sunum yapıyorlar. Uygarlığa taşımada önemli rol oynuyorlar. Fenikeliler, özellikle denizcilik sanatını ve fenike alfabesini öğretiyorlar. Orta Doğu modelinde ticaret kentlerini kuruyorlar. Öncülük ettikleri keskindir. Mısırlar, hem direkt hem koloniler temelinde, Mısır'ın etkilediği tek özgün uygarlık gelişen girit uygarlığı vasıtasıyla yoğun etkileme durumundadırlar. Her tür Orta Doğu uygarlık icatları bu dört kanaldan M.Ö. 2600'lere kadar sürekli besleyici durumundadır. En son Solon, Pisagor ve Milattan M.Ö. 7. ve 6. yüzyılda Mısır, Babil ve Med-Pers saray ve okul düzeylerini gezerek derslerini ve kurallar sistemini öğrenip Yarımada'ya taşıyorlar. Troya'nın düşüşünden M.Ö. 1200'ler, sonra batı Ege kıyıları Yarımada adasından gelen İyon, Ayol ve Dor kabilelerinin istilasına uğruyor. Bu göçleri tahminen M.Ö. binlerden başlatabiliriz. Mısırlılar tarafından deniz kavimleri denilen bu ilk saldırılar, Troya'nın düşüşüyle bağlantılı olup, Doğu Akdeniz ve Mısır'a kadar uzanıyorlar. Vatan Anadolu'ya ve Ege Adalarına doluşan bu gruplar Troya ve Hitit uygarlıklar açısından barbar konumundadırlar. Uygarlık alanları Hitit ülkesinde ve küçük Troya Krallığındadır. Barbarlar ancak uzun süre yerleşik uygar kültür için kalarak uygarlaşabilirler. Nitekim böyle oluyor ve uzun aradan sonra gerek yarımada da gerek Ege Adası ve kıyılarında M.Ö. 700'lerden itibaren şiirleşmeler başlıyor. Homeros, bu uzun yerleşme döneminden kama savaş kahramanlıklarını, özellikle Troya etrafında gelişenleri destanlaştırıyor. Odesya ise ada yerleşme ülkeleridir. Ege kıyılarındaki kentleşmelerin belli ölçüde orijinallikler taşıdığı bir gerçektir. Aldıkları zengin ve çok çeşitli kültür miraslarıyla, alan topraklarının olağanüstü bitki ve hayvan türleri için elverişliliği, onlara bu eşsiz sentezi yeni kentlerin kimliğinde yansıtmaya güç ve imkan veriyor. Orta Doğu kültürünün hem ideolojik hem maddi öğelerini tamamen dönüştürmede, kısmen yeni özlerle ve önemli biçim değişimiyle sentezlemede büyük yaratıcılık gösteriyorlar. Denilebilir ki Neolitik'in M.Ö. 6.000-4.000 dönemindeki icat ve keşifleriyle Sümer, Mısır, Hidit, Urartu ve Med-Pers dönemlerindeki İcat ve keşifler kadar kendi tarihi katkılarında yapıyorlar. İkinci veya üçüncü büyük kültürel hamleyi gerçekleştiriyorlar. Burada önemli sorun, tarihin en büyük aydınlanma hamlelerinden biri olarak merkezin nerede olduğudur. İlk, kent kuruluşunun M.Ö. 1400'lerde kalıcı olmadığı, daha sonraki sürecin karanlıkta kaldığı, sadece Fenikelilerin, bazı ticari kolonilerin bulunduğu dikkate alındığında, Grek yarımadasının M.Ö. 700'lere kadar herhangi bir uygarlığı barındırmadığı görülecektir. Kabile çatışmaları vardır. Akalar gibi isim yapanlar özellikle Ege üzerindeki sürekli Anadolu uygarlık bölgelerine saldırıyorlar. Barbarlık aşamasında oldukları kesindir. Başlarındakiler ise kraldan ziyade kral, kent varlığını gerektirir. Kabile şefi durumundadır. Her ne kadar M.Ö. 600'lerde Atina'nın yükselişini görüyorsak da uygarlık merkezi olmaktan uzaktır. Bütün ihtimaller Ege kıyılarındaki kabilelerin oluşturdukları kentlerin daha merkezi bir rol oynadığını göstermektedir. Homeros, Yedi Bilgeler, Tales, Herakleitos, Parmenios, Demokritos, Piatagoras başta olmak üzere aydınlanma hamlesinin Tüm ünlü isimleri Batı Ege kıyılar kentinden oluyorlar. Zincirleme kentler burada inşa ediliyor. Önemli bir husus, başta Apollon ölmek üzere ünlü tanrıların doğuş öykülerinin çoğunun bu yöre ve yakınları kökenli olmasıdır. Maddi yugarlık bu yörede yarım adaya göre çok gelişmiştir. Tapınakların ve kâhanet merkezlerinin en ünlüleri yine Batı Ege'dedir. Daha bolca sergilenebilecek kanıtlar, hititler, Frik ve Lilit sonra veya aynı zaman kuşağında İyon kentlerinin yeni Ege uygarlık merkezleri olduklarını göstermektedir. Yarımadakiler bunların devamı niteliğindedir. Kritik nokta milattan önce 545'lerde Med Pers İmparatorluğun buraları işgal etmesiyle uygarlık merkezinin Atina'ya kaymasıdır. Milattan önce 500 ila 400'ler bu nedenle görkemle Athena çağı olarak yorumlanabilir. Bilindiği üzere Ege kıyıları kentlerindeki tüm ideolojik ve maddi uygarlık eserleri Atina'ya taşınıyor. Aydınların büyük kısmı oraya ve Güney İtalya ile bazı adalara sığınıyorlar. Bölge Pers egemenliğinde yavaş yavaş eski önemini kaybediyor. Pers uygarlığı da şüphesiz o dönemin en görkemli uygarlığıdır. Sadece Grek bölgesinden almıyor Birçok katkı sunuyor ama Ege'nin bağımsızlığını yitirmesiyle bölge çok büyük bir uygarlık kurma şansını belki de ilk ve son kez kaybediyor. Böyle olmasaydı rahatlıkla söyleyebilirim ki oradan tüm Anadolu'ya yayılmalarıyla Sümer, Mısır, Hint, Çin, Hitit ve Pers uygarlıklarının hepsini aşan büyüklükte bir uygarlık kurulabilirdi. Belki de Grek ve İtalya yarımadaları bağımlı birer eyalet olarak kalırlardı hem içerik hem de genişlik olarak Bizans'ın kat ve kat üstünde bir imparatorluk şansını kaybediyorlar. Perslerin Ege'deki varlıkları hem kendi sonlarını getirdi hem de Egelilerin hakkı olan büyük bir uygarlık sistemine öncülük etmelerini önledi. Ne kadar yerin seve acınsa yeridir. Bu şansı önce İskender şahsında makadonlar denedi. Ortaya çıkan çok parçalı, merkezi olmayan, çok merkezli Doğu-batı sentezli bir kültür oldu. Buna her ne kadar Helen kültür dünyası deniliyorsa da eklektik bir sentez olmaktan öteye gidememiştir. Gerçek bir orijinal yaratıcılıktan uzaktır. Romanın daha sonraki imparatorluk icadı Ege'yi özellikle Bergama merkezli bir eyalet olmaktan öteye şans vermedi. Perslerin doğuda yaptıklarını Romalılar batıda tekrarladılar. Athena Merkezde uygarlığın hem kentlerin büyümesi hem sayı olarak çoğalması açısından gerçek bir uygarlık olarak yorumlanması kavram olarak doğrudur. İdeolojik ve maddi uygarlık alanında bir çağ damgasını vurur. Atene'yi değerlendirirken saymış olduğumuz tüm uygarlıkların bir potada eriterek yeni bir alışımın oluşması gibi okumalıyız. Uygarlık tarihi kadar neotik kültür tarihinin tüm kazanımlarını, ideolojik ve maddi icatlarını, yeniden ve yerelin etkileri kadar yeni zamanında birleştirerek büyük uygarlık devrimini gerçekleştiriyor. Birinci büyük özelliği ideolojik olarak felsefenin düşünce ve inanç biçimi olarak putperest dinlerden daha çok benimsenmesidir. Felsefe anlam patlamasına yol açıyor. Tüm felsefi eğilimlerin tohumu bu dönemde serpilmiştir. İdealizm, materyalizm, metafizik, diyalektik, muhtevalı tüm düşünce biçimleri doğuş ve tartışma şansı bulmuşlardır. Sokrat, öncesi doğa felsefesi öncelikliyken, Sokrat'la birlikte sonrası toplum felsefesi ağırlıklı olmuştur. Toplumsal sorun büyümesi, baskı ve sömürü bu gelişmede rol oynar. Şu hususu bir kez daha belirtmeliyim ki, toplumsal sorun demek, kent, ticaret, devlet, yönetici zincirinin kurulması demektir. Ayrıca, Maddi uygarlık olarak kent, felsefi düşünceyi zorunlu hale getirmede etkilidir. Kentin kendisi organik toplumdan kopuş anlamına gelir. Dolayısıyla doğadan kopmuş bir zihniyet kent ortamında kolaylıkla biçimlenir. Her tür soyut, kaba metafizik ve materyalist düşüncenin ana rahmi, çevreye ihanet temelinde kurulan kent uygarlığıdır. Demek ki felsefe bir yandan düşüncede bir hamle iken Diğer yandan çevreye yabancılaşmanın bir diğer düşünce biçimidir. Felsefe bilgiyi yayan sofistler bir nevi dönemin Avrupa'da 18. yüzyıl aydınları parayla durumları elverişli aile çocuklarına ders verirler. Rahiplerin din icatları ve tapınak insanları oluşturmaları gibi filozoflar da kendi okullarını oluştururlar. Bir nevi kendi kiliselerini, meclislerini vuruyorlar. Çok tanrılı dinler gibi çok sayıda felsefi okul oluşur. Sanki her okul bir din veya mezhepmiş gibi yorumlanabilir. Dinler de nihayetinde bir düşünce biçimi olmaları nedeniyle geleneksel, kurumlaşmış ve inanç biçimine almış felsefe sayılabilir. Aradaki farkı birbirine tamamen zıt olarak kavramamak gerekir. Din daha çok yönetilen halkın ideolojik gıdası iken felsefe gelişkin sınıftan gençlerin aydınların gıdasıdır. Eflatun ve Aristo, bir nevi rahiplerin kenti kurmak, korumak ve kurtarmak görevlerini felsefi gözlükle başarmak istediler. Filozoflarında esas uğraşısı, site devlet ve toplumunun dahi nasıl yönetilip korunacağı, öncelikle en iyi hangi temellerde kurulacağıdır. Athena uygarlığının ikinci önemli özelliği, ilk defa teorik ve pratik olarak demokrasisi, cumhuriyet üzerinde önemli durmasıdır. Bu genel uygarlık tarihinde önemli bir aşamadır. Fakat bu sadece aristokrasi için bir demokrasidir. Site yurttaşlığının çok kısıtlı tanıdığını göz önüne alındığında belki de toplumun onda birini bile kapsamaz. Ama yine de çok önemli bir yeniliktir. Felsefenin ve politika sanatının oluşumunda büyük rol oynar. Demokrasi kavram olarak halkın politikaya yani kendi yönetim işleriyle bizzat uğraşmasıdır. Tüm hayatı toplumsal sorunlarda düşünme, tartışma ve karar verme demokratik siyasetin temelidir. Dolayısıyla Athena uygarlığında açık toplum anlamına da gelen demokratik siyaset özelliği önemli bir katkı değerindedir. Tanrılar, Panteonu, yepyeni bir mimariyle kendini belli eder. Ditgörtgen şeklinde geniş sütunlarla çevrenmiş ve en dışta surla kaplanmış biçimleriyle muhteşemdir. Apollon, Artemis ve Atena tapınakları belli başlı kentlerin hepsinde birbiriyle rekabet halindedir sanki. Tanrıların kurgusal olduğu Atina toplumunda daha çok kavranmaktadır. Geleneksel dini inanç değerini giderek yitirmektedir. Belki de Sümer kent tanrı kurucuları Atina ve Roma uygarlığının son demlerini yaşar gibidirler. Kurucu kent olması hesabıyla Atina, Kurucu ve Koruyucu Tanrıça Athena'ya nispetle adını almıştır. Uruk Tanrıçası Inanna'yı hatırlatmaktadır. Bu örnek bile uygarlık arası benzerliğin ve birbirini takibin nasıl çarpıcı bir gelenek olduğunu yansıtmaktadır. Kentlerin diğer bölümleri, Agora, Pazar yeri, Kilise, Meclis yeri, Tiyatro, Stoal, gölgelik gezintili caddeleri, Cimnazyum, Stadyum, ve benzerleri birçok kurumsar özellik kazanmış, sursuz da olabilen, çok sayıda sarayı bulunan, daha gelişkin yapılanmalara kavuşmuştur. Hititlere benzeyen, ama onları aşan yapılardandır. Nüfusları daha da büyümüştür. Yazılı edebiyat gelişmiştir. Belki de, tarihte yazılı belgelere işlenmiş, en büyük edebi bir kültürle karşı karşıyayız. Tiyatro, en devrimsel dönemini yaşamıştır. Destan ve trajediler, Bolca işlenmektedir. Tarih eserleri yazılmaktadır. Homeros destanı ders kitabı gibi okunmaktadır. Çarpıcı olaylar tiyatrolaştırılmaktadır. Sinemanın habercisi gibidir. Denicilik sanatı ve ticaret gelişmiştir. Fenikillerden sonra en gelişkin gemici bir uygarlıktır. Ticaret gözde bir meslek olmasa da ilk kapitalist nüveler atayana toplumunda marjinal düzeyde de olsa varlık bulmuştur. Biraz daha hamle yapılsa sanki kapitalist sisteme geçecek gibiler. Mimarlık gelişmiştir. Zaten kent yapısı bunu yeterince kanıtlayıcıdır. Heykelcilik ideale yakın biçimde kavuşmuştur. Kabartma sahneleri mitolojiyi canlandırırken hayli çarpıcıdır. Hemen belirtmeliyiz ki, Tüm eski uygarlık mitolojilerinin dinsel olmayan inançlar, düşünce biçimi, sentezinden oluşan çok güçlü mitolojik bir edebiyatları vardır. Mitoloji toplumların çözemediği olayları idealize edilmiş öykülerle anlatma sanatıdır ve ilk çağda yaygındır. Müzik gerek enstrüman, araç sayısında, gerekse de çeşitli olarak ilahi olan, olmayan, aşk, destan gelişmiştir. Lir, göze çarpan enstrümandır. Şiirsel anlatım kahramanlık dönemi, kent toplumunun hemen öncesi üst barbarlık aşaması kadar olmasa da varlığını sürdürmektedir. Atina'dan sonra Sparta gelir. Sparta'nın özelliği eski krallık geleneğinin katıca sürmesidir. Aralarında sürekli çekişme ve savaşlar yaşanmıştır. Atina ve Sparta modeli tüm yarımadı da iz bırakmıştır. Kent yayılımı hızlı olmuştur. Öncelikle ada ve karşı deniz kıyıları aynı modern kentlerle donanmıştır. Karadeniz ve Marmar kıyılarında da kent kuruluşuna geçildiği görülmektedir. Fazla nüfus ve ticaret çok gelişkin yeni bir kolonileşme çağı başlatmıştır. Hemen hemen tüm Akdeniz kıyı ve adalarında da koloni kentleri kurulmuştur. Mısır'da bile bir Grek kolu kenti ve mahallesi olabilmektedir. Fransa'nın güneyinde Marsilya'ya ve İspanya'nın Akdeniz kıyılarına kadar çıkılıp bir nevi ticaret evleri kuruluyor. Bunlardan sonra kentlere dönüşüyorlar. İtalya'nın güneyi de önemli oranda kolonileşmiştir. Fenikelilerin rolünü devralmış gibiler. Tüm bu büyük gelişmelere Beyrmada'da kent birlikleri kurulmasına rağmen bir Pers veya Roma türü imparatorluk gücüne ulaşmamıştır. Dönemin ruhu gereği imparatorluklaşmayan başka imparatorlukların egemenliğine girer. Milattan önce 340'larda Atina'nın önderlik ettiği yarımada da uygarlığı kuzeyinde yeni bir krallık olarak yükselen Makedonyalıların tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Muazzam ideolojik ve maddi gücünü merkezi ve stilere aşan bir politik sisteme kavuşturamayan Grek uygarlığı birkaç direniş savaşından sonra milattan önce 330'dan itibaren bir daha yakalamamak üzere bağımsızlığını kaybeder. Ama tıpkı Babil gibi yeni kültür merkezi olarak varlığını daha uzun süre devam ettirecektir. Athena demokrasisine son darbe, daha önce Sparta krallığıyla uzun 30 yıl savaşlarında ağır darbe alınmıştı. Yeni yükselen bir krallık olan Makedon Birliği'nden geldi. Yunan kültüründen olan, farklı dil kullanan ve başka soyları teşkil eden kabile şeflerini sıkı bir birlik içinde tutmak isteyen Filip ve oğlu İskender, M.Ö. 359'da, Tüm da üzerinde egemenliklerin tanınmasını sağladılar. İlginç bir yaşam olan İskender, uzun süre Aristo'nun öğrenciliğini yaptı. Aristo da Makadon bölgesine yakın bir şehirde doğmuştu. Belli ki aralarında öğrencilikten öte bir yakınlık vardı. İskender öldükten sonra hemen Atina'dan kaçması bunu gösterir. Aristo, İskender'i Ege kıyılarındaki kentte eğitmiştir. Perslerin son egemenlik dönemlerinde bütün Yunan kültürel değerleri ve mitolojik tanrılarla beynini donatmıştır. Pers imparatorluğunun zenginliği ne kadar iştah açıcı olduğunu bilmeyen Yunan politikacısı yoktur. Bir an önce Persleri yenmek tam bir tutku halini almıştı. Bu İslam'ın Bizans'ı yenmek istemesi gibi bir duyguydu. Saldırıya katılacak tüm askerlerde bu şuur vardı. İskender'in ordusu geleneksel bir köle ordusu değildi. Şunu iyi anlamak gerekir. İskender, zaferini kantlamış bir kültüre ve doğunun zenginliklerine göz dikmiş, yeni barbarlıktan çıkmaya çalışan aşiretlerin şefleri yönetimindeki gönüllü birliklerle yeni bir ordu örgütlenmesi olan falanc birlikleriyle hareket ediyordu. Anadolu'da, Granikos, Çukurova ve Doğu Akdeniz'de, İsos, Kuzey Irak'ta Arbella savaşlarıyla ve sürekli çarpışa çarpışa en son Hindistan'ın Indus kıyılarına kadar fethetti. Tekrar belalı Güney İran yürüyüşüyle dönemin dünya merkezi Babil'de tam aydınlatılmayan bir biçimde 33 yaşında öldüğünde arkasını Pers imparatorluğundan da geniş bir fethetmiş coğrafya bıraktı. Bu Yunan kültürüne tamamen açılmış bir coğrafyaydı. Bu coğrafya daha önce uygarlaşmıştı. Fakat ideolojik ve maddi öğeleri ilk kuşak köleciliğine dayanıyordu. Yunan kültürü ise bu uygarlık kültürünü çoktan aşmıştı. Daha genç olup, istikbal vaat ediyordu. Dolayısıyla, aşılmaya kabiliyeti vardı. Nasıl ki, Sümer rahipleri neotik kültürü aşılayarak, ilk sınıfı kentli ve devletli kültürü inşa ettilerse, o derinlikte olmasa da, Yunan kültürde eski uygarlık sahaları için, bir gençlik aşısıydı. Helenizm dönemi de, Denilen ve yaklaşık M.Ö. 330 ile M.Ö. 250 yılları arasında sürdürüldüğü tahmin edilen bu dönemde birçok krallık kuruldu. Mısır'da, Kuloteme, Anadolu'da, Bergamos, Suriye ve Mezopotamya'da Seleukoslar yeni krallıkların gözde olanlarıydı. Akamenit hanedanının yenilgisinden sonra yeni bir hanedan olan Partlar İran İmparatorluğunu restore etmeye çalıştılar. Aynı dönemde Milattan önce 250 ile milattan sonra 220 yıllarına kadar hüküm süren partlar bir yeniliği temsil etmiyordu. Yaklaşık bu 500 Helenistik yılı özellikle yeni şehir inşaları, Yunan ve İran tanrıları başta olmak üzere çok sayıda karma kültür temsil eden pantheonlarla Yunan dil ve kültürünün tüm bu geniş alanlarda hakim resmi dil ve kültür olmasıyla çok önemli bir sentezi ifade ediyordu. İskender'in yaşamı bizzat bir Doğu-Batı senteziydi. Tabii ki o dönem hakim kültürlerin senteziydi. Ama yine de önemliydi. Tarih bir daha o denli büyük bir kültürler sentezine tanıklık olmamıştır. Buna günümüz de dahildir. Bunun en canlı kanıtı dönemin güçlü bir krallığı olan Adıyaman merkezli, o dönemde başkent Fırat suları altında kalan Samasot şehriydi, Komagene kralı Antiochos'un Nemrut Dağı'ndaki Harabe Mezarlığı'dır. Dünyanın sayılı harikalarından olması, bu gerçeği dile getirmesinden ötürü, Doğu-Batı sentezinin semboldür. Konumuz açısından önem taşıyan, köleci uygarlık yayılımının, bu dönemde boş alanları veya Neolitik, barbar kültürleri uygarlaşması değil, daha üst bir aşamayı gerçekleştirmiş, yeni bir köleci uygarlığın, Yunan-Helen uygarlığının, Hindistan'dan Roma'ya, Kuzey Karadeniz kıyılarından, Kızılderice ve İran körfezine kadar tüm alanları yeni kültürün hakimiyeti altına tekrar uygarlaştırmaya çalışmasıydı. Roma kentinde yükselen yeni kültürün daha genç ve atak temsilcisi aynı çizgiyi daha da geliştirerek yürütecek ve dönemine göre tarihin en büyük köleci imparatorluğunu inşa edecekti. Roma kültürünü tanımlamak en az Atina kültürü kadar önemlidir. Birinci önemlilik nedeni köleci uygarlığın zirvesi Everest Dağı olmasıdır. Ondan sonra köleci uygarlık hızla düşmeye başlar. İkincisi, imparatorluk kültürünün derinliğine ve genişliğine en büyük temsilcisidir. Tarihte hiçbir imparatorluk Roma kadar muhteşem olmamıştır. Üçüncüsü, maskeli tanrı kralların son ve en güçlü temsilcisidirler. Roma imparatorları kadar kendilerine hem insan ve hem de Tanrı sayan, gücünü emir ve eylem iradelerinden alan, hiç kimseye, maddi ve manevi kuvvete hesap verme gereği duymayan, ama dünyada herkesten ve her şeyden hesap sorma ve buyruk altı etme gücü, gösteren başka bir güç ve irade sahibine rastlanmamıştır. Dördüncüsü, hukuk ve vatandaşlığı en geniş insan topluluklarına tanıtan devlettir. Beşincisi, ilk defa dünya vatandaşlığı, Kozmopolitizm ve bağlantılı olarak dünya dinine katolik, ekümenlik, yol açan imparatorluktur. Altıncısı, büyük Avrupa uygarlığının şafak vakti, köprü başıdır. Yedincisi, uzun süre cumhuriyet olarak yaşamasıdır. Roma kenti hiç şüphesiz bu büyük gelişmeleri mucizelerle elde etmemiştir. Kendisinden önce dört büyük kültürün son ve yaratıcısı temsilcisi olması sayesinde bu büyük potansiyel ve aksiyonel gücü kazanmıştır. Birinci kültür, en eski kültür olan Neolitik Devrim kültürüdür. Milattan önce 4000 yıllarında tüm Avrupa'da olduğu gibi İtalya yarımadasında etkisi altına alan bu kültürün son temsilcisi İtalik Latino alfabesidir. Milattan önce 1000 yıllarında bugünkü İtalya'ya kimlik kazandırmaya, etnik kimliğini belirlemeye başladıklarını tahmin etmek doğru yakındır. Bu kimlikle neolitik durumların tümüyle ve zihniyetle tanıştı belirtilir. Avrupa kökenli olmaları gerekir. İkinci kültürel kimlik taşıyıcıları muhtemelen milattan önce 1000 yıllarındaki Mezopotamya kökenli Aryan dil ve kültürünü Anadolu üzerinden taşıyan ve Etrüsk denen yarı neolitik, yarı köleci, uygarlığı taşıyan gruptur. Bu grup muhtemelen milattan önce 800 yıllarında İtalya'nın kuzeyine yerleşerek yayılmış olabilir. İtalya'ya ve Roma kentine ilk uygarlık serpintilerini getiren halk ünvanına sahiptirler. Üçüncüsü, muhteşem çağını yaşayan Athena merkezli Grek kültürü daha oluştuğunda bir kolunu Güney İtalya'ya ilk koloni biçimine yerleştirmiştir. Milattan önce 500'lerin sonlarında Pythagoras ve grubu. Dördüncüsü, Milattan önce 800'lerde Fenikeliler tarafından kurulan Kartaca ve diğer Fenike kolonilerin İtalya yarımadasına, Mısır ve Semitik kökenli Doğu Akdeniz kültürünü taşımış olmalarıdır. Denedilebilir ki bu dört kültürün Çin dışına bütün kültürlerin süzülmüş balı olarak yarımada yakmaları, Roma öyküsünün temel gerçekçisidir. Ana rahmindeki öz suyudur. Atina ve Batı Ege kültürel sentezinin de üstünde bir sentezin bu dört kültürün potansiyel ve aksiyonel olarak buluşturulmalarından kaynaklandığını doğruya en yakın söylemdir. Roma'nın dişi kurttan doğan Romulus ve Romus kardeşler tarafından inşa edilme mitolojisi tüm benzer kuruluşlar için yaygınca kullanılarak halk söylemidir. Kaynağın yabaniliğini, dıştan ve süzülmesini, kültürlerin bir potada eritilmesini ifade etmek için ilginç bir söylem. Roma uygarlığının Troya'nın düşüşünden sonra Paris'in savaş arkadaşlarından Aeneas tarafından inşa ediliş mitolojik öyküsü Anadolu karakterini yansıtması açısından son derece öğreticidir. Yaklaşımımızın destansı ifadesidir. Milattan önce 700'ler civarında Raip krallar tarafından inşa öyküsü tüm benzer ana uygarlık kent kuruluşları eğilimine uygundur. Etrafında kabile boylarının bol çatışma öyküleri ise kent kuruluşlarının sınıf devletleşme ilişkisine aydınlatması açısından anlaşılırdır. Etrükslerle Latinoların çekişme ve çatışmaları yine birçok örnek kuruluşta rastlanan yerli neotik kültürle yabancı sayılmak durumunda olan uygarlaştırma kültürleri arasındaki benzer çelişkilerden kaynaklanır. Roma'nın kent kuruluşu ve yükselişindeki şansı Yarımada konumu uygarlıkların son batı ucunda yer alması ve kuzeyden Avrupa kıta kaynaklı daha güçlü bir uygarlığın bulunmamasıydı. Tehlike iki yönden gelebilirdi. Grek Yarımadası'ndaki Atina merkezli uygarlık ve Fenike'nin Kuzey Afrika'daki en güçlü kolonisi olan fakat bağımsız bir kent uygarlığına erişen Kartaca. Yunan uygarlığının koloni geliştirme çağını aşamaması Doğu'dan sürekli Perslerin baskısı duyması, kentler arasındaki yoğun rekabetten ötürü bir türlü imparatorluk veya merkezi bir krallık haline gelmemesi, kısa bir süre içinde Makedon krallığının egemenliğine girmesi Roma için ciddi bir tehdit kaynağına dönüşmeyeceğini gösterir. Kartaca daha ciddi bir rakip olabilirdi. Birbirlerine çok yakın olmaları, aynı alanlarda yayılma istidatları ve uygarlıkların karakterleri gereği sürekli hükümranlık peşinde koşmaları onları er veya geç çatıştıracaktı. Bir asrı aşan çatışma sonunda Roma'nın zafer önünde en ciddi engeli kaldırmış oluyordu. İskender'in ölmeden çok az önce bundan sonra hedef olarak Roma'yı belirlemesi, Yunan yarımadası zaten tanrı kral ünvanlarıyla Egemen'in tanımaktadır. En ciddi tehdit olabilirdi. İskender'in erken ölmesi Roma'nın diğer büyük şansıdır. Roma İmparatorluğu yerine kurulacak İskender İmparatorluğu rahatlıkla dünyanın gelmiş geçmiş en büyük gücü olabilirdi. İskender'de bu yetenek vardı. Ardından yaklaşık son Kartaca Savaşı'ndan sonra M.Ö. 150'ler tüm eski uygarlık ve neotik kültür dünyası Roma'nın iştahı önünde fete açık bir durumdaydı. En doğuda Part ve daha sonraki sasane hanedanlığı İran İmparatorluğu hariç. Roma'nın Milattan önce 508'de Cumhuriyete geçişi Atina demokrasisinin kurumsal bir devamı niteliğindedir. Bunda yeni kültürel temel kadar aristokrasinin güçlü olmasının payı önemlidir. Ayrıca daha önceki krallık denemesinin aşılmasında bir nevi Atina karşısındaki Sparta gibi fazla geliştirici bulunmaması Rol oynamış olabilir. Krallıklar genellikle tutucudur ve aristokrasinin palazlanmasına fazla fırsat vermezler. Cumhuriyet, kent olarak Roma halkını son derece bilinçlendirmiş ve çıkarları konusunda iradeli kılmıştı. İki meclisli yapı, aristokratların ve sıradan vatandaş halkın, konsüllük, yargının ayrı bir kurum olarak gelişimi, şehir muhafız güçlerinin benzer kurumlaşması, amatör, Atina demokrasisine nazaran Roma Cumhuriyeti'nin profesyonelleştiğini ve oturduğunu göstermektedir. Cumhuriyet idaresi politika sanatının geliştiği ana kaynaklardan biridir. Bu durum, aynı zamanda politikanın hukukla bağını gösterdiği gibi, hukukun da kurumlaşmış, dolayısıyla üzerinde uzlaşmış politika olduğunu sergileyen orijinal tarih bir örnektir. Cumhuriyet altında, Roma'nın içte görkemli bir kültürel gelişmele Dışta büyük fetihleri yaşadığı bilinmektedir. Roma, uygarlığı cumhuriyetle doğal sınırlarına ulaşmış sayılmaktadır. Cumhuriyetten imparatorluğa geçiş öyküsü aslında içte ve dışta büyüyen çatışma ve tehditlerin itirafıdır. Julius Caesar ve rakipler arasındaki çatışmanın Roma merkez ve çevresiyle aristokrasi ve plepler arasındaki çelişkileri yansıtıldığı rahatlıkla söylenebilir. Brutus'un ihanetine gerekçe olarak Roma'nın büyük şerefinin taşra uğruna feda edildiğini söyleyip kendini savunma gerekçesi yapması, pleblerin daha çok Sezar yanlısı olması, şehir aristokrasinin seçkin temsilcilerinin koploda yer alması ve Julius Sezar'ın eyaletlerde daha çok tutması bu yargıyı doğru niteliktedir. Dışta ise başkaldırılar devam ettiği gibi İranlar Fırat'a dayanmış durumdaydılar. Sezar'ın Galya, Britanya ve Germanya seferleri, Anadolu'daki başkallılar, üçüncü adam, Krasius'un ve İran'a çatışmasındaki kellesini vermesi, Doğu Akdeniz'de Yahudi ayaklanması, Yunan Yarımadası'nın ve Balkanların bitmeyen kavgaları, uç vermeye başlayan Kuzey Doğu kaynaklı Got, İskit, Hun saldırılarının elinin kulağında olması, en güneyde Arap kabilelerinin durmak bilmeyen ganimet seferleri, Mısır'da hala varlığını sürdüren güçlü krallık kalıntıları tehdidin büyüklüğünü göstermektedir. Açık ki, Cumhuriyet'in sonu gelmez senato tartışmaları, rakip hiziplerin konsül adaylar için çekişmeleri ve halkın dış ganimete alıştırılmış, politikleşmiş durumu dış tehditlerle mücadele ve anında karar vermeyi gerektiren tarihi kararların alınmasında Cumhuriyet rejimini zorluyordu. Milad'ın başlarına denk gelen Cumhuriyetten İmparatorluğa geçişin simgesel ismi yen Ağustos'un politikaların temelinde saydığımız koşullar yatmaktadır. Bu koşulların gerektirdiği şey içte, istikrar, dışta güven politikalarıydı. Yaklaşık milattan sonra 250 yıllarına kadar muhteşem bir Roma barışı Pax Romana çağının yaşanması bu politikalar sayesindedir. Bu temelde düzenlemeler geliştirildiği bilinmektedir. Tamamen güçten düşürülmüş ve bir danışma meclisini indirgenmiş senato seçim yerine atamayla kurumların donatılması, yürütülmesi, halkın eğlencelerle gününü gün etmesi, oyalanması ve dışta güçlü güvenlik gardiyonlarının oluşturulması, surlardaki takviyeler ve savunma savaşlarına geçiş her ne kadar saydığımız tüm cihetlerle saldırı seferine girişilmişse de tüm bu seferler savunma amaçlı saldırılardır. Bundan sonra... Çok ünlü bir imparatorluk listesine sahibiz. Son yarı tanrı ve yarı insan listeleri ilginç olan Roma da klasik tanrılar panteonunun anlamsızlığını her geçen gün daha çok farkına varlıyorlardı. Bu tanrılar maskeleriyle meşruiyet sağlamayacaklarını görüyorlardı. Milattan sonra 250'lerden sonra büyük kargaşa çok başlı imparatorluk uygulaması bölünmenin ve yıkılışın işaretlerini veriyordu. Ünlü Palmira Kraliçesi, Zenube bile kendi payına, Mısır, Suriye, Anadolu ve Irak'a bu tabirler o dönem mevcut haliyle yoktur. Kolaylık olsun diye coğrafyayı tanımlamak istiyoruz. Dayalı bir imparatorluk peşindeydi. Hazin öyküsü bir Roma klasidir. Doğuda yeni Sasani hanedanın kurucusu Ardeşir ve Ağustos aralarındaki büyük imparatoru Şahpur peş peşe, Roma ordularını yenilgiye uğratmaktaydılar. Sasanilerin Doğu Akdeniz ve Toroslara kadar dayandıkları bilinmektedir. Bu arada, Fırat, Birecik yakınlarındaki garnizon kenti ünlü Soykma, M.S. 256'da bir daha dirilmemek üzere toprağa gömülmüştü. Roma İmparatorluğu ile Partlar ve Sasani İran İmparatorlukları arasında, özellikle yukarı Mezopotamya tam bir çatışma ve el değiştirme alanı haline getirmişti. Neotik devrimin ve ilk kent uygarlığının bu kutsal toprakları, diyalektik mantığın adeta ters kutbuna dönmüş, uygarlıkları fışkırtan kaynak yerine boğuştukları alana dönüşmüştü. Urartulardan sonra bir türlü kendi merkezi oluşumunu sağlayamayan, bu toprakların başka uygarlık güçlerinin günümüze kadar sürekli istila, İşgal, ilhak ve sömürge rejimine tabi tutulması tarihin en trajik gelişmelerinden biridir. Tıpkı ana kadının en büyük kültür devrimini yarattıktan sonra en çok çiğnenen varlık olması gibi. Roma orduları yine de karşı saldırılarla Dicle kıyılarına kadar ilerliyordu. Ünlü imparator Julianus'un İskender'i taklit edercesine Dicle kıyısına sonra 365'te girdiği son büyük savaşta, trajik bir biçimde ölmesiyle Roma artık büyük bir imparatorluk çağını kapatıyordu. Zaten Roma'dan imparatorluğun yönetilmeyeceğini özellikle doğudaki Avrupa kıtasındaki savaşlar göstermekteydi. Ünlü imparator Diocletianus milattan sonra 306'da öldüğünde imparatorluğun başında aynı anda 6 imparator bulunuyordu. İçlerinden sıyrılan 1. Konstantin milattan sonra 312'de İmparatorluğun dinini 325'te de başkentini değiştiriyordu. Konstantin sülalesinin son imparatoru Julianus'tan sonra 395'te resmen parçalanmada gerçekleşti. Batı Roma imparatorları artık Got saldırı şeflerinin kuklasına dönüştüler. Hun şefi Atilla bile 451'de istese de Roma'yı alabilecek durumdaydı. 476'da Got kralı Oda kırı ile 1. Roma İmparatorluğu tarihe gömülürken kültürde uzun süre çıkış beklemek için toprak altında kaldı ama ölmedi. 2. Roma yani Bizans'ın ülküsü, silik ve taklitçi, hem doğu hem batıyı taklit eden, sentez yaratmayan verimsiz bir imparatorluk bir yapıda varlığını uzun süre devam ettirdi. Eski imparatorluk alanlarını elde tutmak için Justinianus'un milattan sonra 527-565 Büyük çabaları etkili olduysa da eyaletler yavaş yavaş elden çıkıyordu. Bizans kendini ikinci Roma olarak tanımlar. Konstantinopolis'in ikinci bir Roma olma iddiası abartmalıdır. Eski Roma alanları üzerinde kısır bir tekrardan öteye anlam vermek güçtür. Hristiyan niteliği başka bir konudur, ayrı incelemeye gerektir. Ardından Osmanlılar, hatta Rus Slavlar Moskova merkezli kendilerini 3. Roma dönemi olarak adlandırmayı severler. İdeolojik kültür olarak Hristiyanlık ve İslam'la bağlantılı bu 3. Roma olma iddiaları sadece abartma olmayıp, farklı dönemleri ve kültürleri karıştırmakla büyük bir anlam karışıklığına yol açıyor. Hristiyan, İslam ve Musevi uygarlıkları biçimindeki sorunlu kavramları bundan sonraki kısımda yorumlamaya çalışacağım. Roma anısına İngiltere'den Karadeniz'e kadar, Birçok yeni imparatorluk türedi. Roma ile birlikte çöken putperestlikten sonra yeni bir dinsel devrim için muazzam bir boşluk oluşmuştu. Avrupa putperestliği ve mitolojisi Roma örneği karşısında cüce kaldırdı. Kaldı ki Roma'da resmi din olarak çöken putperestliğin yeni Avrupa'nın ideolojik gıdası olmayacağı açıktı. Çağ her bakımdan maddi, politik ve ekonomik devrim kadar manevi ve dinsel bir devrimi de gereksinmek durumundaydı. Hristiyanlık ve ardından İslami devrimlerin çıkış ve anlamına gelmeden önce Roma'nın kültürel ve maddi blançosunu çok kalın hatlarla vermeye çalışalım. Dünyanın bilinen en büyük uygarlık alanlarındaki tarımsar üretim, madencilik, zanaat ve ticaret imparatorluk şemsesi altında daha da büyümüştü. Bütün yollar Roma'ya çıkar dişi bu ekonomik kaynakların akış yönünde belirler. Dünya Roma'yı besliyordu. Bu büyük rantla başta Roma olmak üzere görkemli şehirler inşa edilmişti. Helenistik dönem şehirlere aynı korunarak daha da geliştirildi. Roma'dan sonra Antakya, İskenderiye, Bergama, Palmira, Samosat, Edessa, Amit, Erzeni Rum, Neo kayser ve Kaiseriya, Tarsus, Trapesus ve daha çok sayıda Helenistik kent doğunun yıldızları gibiydi. Avrupa'da Başta Pars olmak üzere Yenikent dünyasının ilk temellerinin yani Urukların doğuşuna tanık oluyoruz. Mimarileri Yunan kent mimarisinin aynısıydı ama daha büyük ve görkemlik kazanmış olarak. Yine muhteşem su kemerleri, çarkları ve kanalları çok gelişmişti. Yollar ağı mislik ürünmemiş düzeylikteydi. Güvenlik sağlanmıştı. Gerçekten Pax Romana vardı. Maden işletmeleri ve mimari araçlar gelişkinde, Taş ocakları ve yontulmalarında ancak eski Mısır'la kıyaslanabilirlerdi. Madeni zırh kaplamalar ve silahlar doğal olarak en gelişkin zanaat konularıydı. Ticaret tamamen kurumlaşmıştı. Yunan kültürüne göre itibar kazanmıştı ve revaçtaydı. Ünlü tüccarlar türemişti. Ticari çıkışın güçlü bir dönemi söz konusuydu. Hukuk, Belki de tarihte ilk defa bu denli gelişmiş ve kurumlaşmıştı. Hukuk kodlamaları bugün bile örnek alınır yetenekliydi. Hukukun doğal sonucu güçlü vatandaşlık kurumuydu. Roma vatandaşlığı büyük bir ayrıcalıktı. Dünyadaki tüm aristokratik ve tüccar, çevreler, Romalılar gibi yaşamayı ayrıcalık sayarlardı. Bir nevi günümüz kapitalist modernite yaşamı gibi Roma tarzı yaşam bir hastalık haline gelmişti. Belki de İtalyan modacılığının dünya çapındaki etkisi bu gelenekten kaynaklanmaktadır. Spor karşılaşmaları vahşiceydi. Gladyatör dövüşleri, aslanlarla dövüş ve arenalarda aç aslanlara canlı tutsak insanların sunulması dehşet vericiydi. Halk bu eğlenceleri alıştırarak ahlaken düşürülmüş oluyordu. Pantiyonlar ve tanrılar adına yapılmış tapınaklar son dönemlerde önemlerini büyük oranda yitirmişlerdi. Roma teolojisi Yunan teolojisini sadece isimlerini değiştirerek benimsemişti. Vergilius Homeros'un Troya Destanı örnek alarak Roma kurtuluş destanı Aeneis'i yazmıştı. Yunan edebiyatı dahil tüm kültürü öğeleri sadece Latinleştirilerek benimsenmişti. Tiyatro, tarih ve felsefe yazımı dahil yine de önemli eserler vermişlerdi. Hitabet güçlü bir sanattı. Romaca aynı zamanda bir konuşma üslubuydu. Giyim kuşam doğunun derin etkisini taşımakla birlikte iyice özgünleşmişti. Latince yavaş yavaş Grekçenin yerine standart diplomasi ve uluslararası resmi dil haline gelmişti. Yunan klasiklerinin kaybolmamasında Latince çevrelerinin önemli bir rol vardır. Politika sanat haline getirilmişti. Roma ve Atina kültürlerini karşılaştırdığımızda, Atina kültürünün ideolojik yanının ağır bastığını, buna karşılık Roma kültürünün maddi-politik yönünün ağırlıkta olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz. Fakat iki kültürün bir bütün oluşturduğunu görmek büyük önem taşır. Adeta Atina'nın attığı kültürel temelin semeresini ilk anda İskender ve ardılı krallıklar ve daha sonra Romalılar derlemişlerdir. Atina kültürünü düşünmeden Roma'yı tasarlamak helele bir dünya imparatorluğuna taşırmak imkansız gibidir. Fakat çok daha önemli olan bu iki kültürün, doğu kültürünün gelişme evrelerinden sonucusunu teşkil etmesidir. Sanıldığının aksine Atina ve Roma, orijinal bir kültür ve imparatorluk yaratmamıştır. İkisi de doğu kültür kaynaklarının yerel koşullarla beslenerek daha üst düzeyde bir senteze sonuçlanmasıdır. Avrupa bile bu kültür kaynaklarının Roma ve Atina senteziyle bir kez daha kaynaştırılmasıyla kendi büyük kültür devrimi başarmıştır. Doğunun ana bişik olan Mezopotamya ve Mısır'ın dışında bir Avrupa kültürü tasavvur edilemez. Maddi planda da tarihsel gelişmeler bir bütündür. Uruk'tan başlarken kent oluşu ve çoğalımları bir zincir gibi birbirine bağlılık arz eder. Gördük ki hemen her uygarlığın bir Uruk'u vardır. Bu tesadüfü bir husus değildir, kent diyalek Neotik kültürün doğuş ve yayılışında da karşımıza aynı diyalektik gelişme çıkmıştır. Toplumsal gelişmeleri tarihsel ve mekansal zeminlerden kopararak anlamlandıramayacağımızı, uygarlık yayılmasına ilişkin bu kısa derleme ve değerlendirmemizde gözlemlemekteyiz. Dünyamızın uygarlık sistemleri tarafından fethi ağırlıklı olarak Roma uygarlığıyla tamamlanmıştı. Hatta eski alanların yeniden fethi gibi, kısır bir döngüye bile çoktan girilmişti. Uygarlıklar arasında yeniden fetihler esas olarak gasp ve talan karakterindeydiler. Çünkü uygarlıkların karakterleri benzerdir. Hepsi de biriken rantın, bu kavramla mülk gelirlerini kastediyorum, ister özel ister devlet mülkü haline getirilsin. Mülk, topraklarda çalıştırılan insanların karın doyurmasından sonra el konulan tüm değerler mülkiyet gerçekçiliğine dayanır ve rant sayılır. Talanı ve kendi mülkiyeti haline getirme derdi peşindedirler. Dolayısıyla uygarlıklar arası çatışma ve el değiştirmelere dayanan yayılmalar yeni değerler yaratımından ziyade değer tahribatıyla birlikte gerçekleştirilir. Geriye baktığımızda asurlarla başlayan sürecin önceki uygarlık değerlerinin gasp edilmesiyle kendini daha öncekilerden ayırt ettiğini görmekteyiz. Hitit, Hurri ve Fenike ve Mısır uygarlıklarını dehşetle ele geçirmek ve kelelerden kaleler ve surlar yapmakla övünen bir zihniyet sahip Asur imparatorları aslında bir gerçeği çokça açıkça itiraf etmiş oluyorlardı. Uygarlık savaşlarının bir vahşet olduğu gerçeğini. Hegel aynı mantığı tarihin mezbahaları olarak değerlendirmişti. Nedeni mülkiyetin ve rantın el değiştirmesi olunca başka türlü gerçekleşmesi de olası görünmemektedir. Bir tarafta yaşamı tamamen uygarlık kültürüne bağlı bir toplum, diğer tarafta buna gasp etmek isteyen başka bir uygar toplum. Ancak biri diğerini tüm maddi ve manevi değerlerinden koparırsa amacına erişeceğine göre, diğerine yok olmaktan başka alternatif kalmıyor. Teslim olsa bile ki… Çocuk ve kadınlarına el konulup yetişkin erkeklerin öldürülmesi bir kuraldır. Nüfusun en yetkin kesmini imha olmaktan başka bir sonuç beklemiyor. Trajik olan budur. Yunan aydınları bu hususu iyi çözmüşler ve klasik çağın en trajik öykülerini yazmışlardır. Sümer destanları da aynı trajik öykülerdir. Nippur'a Ağıt ve Agade'nin lanetlenmesi adeta bugünün Bağdat'ına haber verir gibidir. Pers İmparatorluğu da benzer bir üne sahiptir. Özellikle Ege kıyılarını bağımsız gelişmekten alıkoyması tarihin en trajik kayıplarından birisidir. Ardından İskender aynı uygarlık mantığını sanki karıncalar üzerinden geçen bir silindir gibi kullanmıştır. Tanrı krallıkları her zaman insanları karınca gibi ezmekle sağlanan bir ünvan oluyor. Bazı insanların egosuna böylesi gelişmeler sığabiliyor. Roma'nın yaptığı bu mantığı belki de en sanatkarları niteliğinde kavuşturmaktan ibarettir. Aynı kısır döngü, vahşetle el değiştirmeler, eski sahiplerin tebalarıyla birlikte yok edilmesi veya faydalı esirler haline getirilmesi, insanlık vicdanın böylece kurtulması eylemi değil de nedir? Tek tanrılı dinler araştırıldığında, çok tanrılı putperestlikle eş tutulan uygarlık rejimlerine yeni bir zihniyet ve pratikle karşı çıkmaları tarihin en anlamlı gelişmelerinden biridir. Her ne kadar bazı uygarlıksal yayılmalar bu dinler temelinde devam ettiyse de, başka bir gelişmeyle karşı karşıya olduğumuz açıktır. Ayrı bir başlık halinde bu yönlü çıkışları yorumlayalım.